Allah Resulü, Hazreti Muhammed'in bir halifeyi tayin etmeden ölmesi ve ölümünden kısa bir süre önce bu konuda kendisine yapılan bir teklifi reddetmesi hiç de bir tesadüf değildi. Bu davranışla o her şeyden önce peygamberliğin tevarüz edilemeyecek manevi bir görev olduğunu ve ikinci olarak da cemaat liderinin peygamberin tayiniyle değil, ümmetin kararıyla seçileceğini vurguluyordu. Böylece cemaat liderliğinin bir havariler zinciri ya da bir papalık kurumu çevresinde kurumlaştırılmasını önlemiş oluyordu. Nitekim şia öğretisinde liderlik anlayışı, üç aşağı beş yukarı böyle bir havariler silsilesi çevresinde odaklanmaktaydı. Şia doktrini, İslam'ın ruhuna açıkça karşı bir yönsteme içindeydi. Sadece bu apostolik silsile fikrinde ısrar etmekle kalmıyor... Ayrıca bu silsileyi peygamber soyuna yani damadı ve amcası oğlu Hazreti Ali ve onun soyundan gelenlere tahsis ediyordu. Bu anlayış İranlıların mistik eğilimleriyle tam bir uyum halindeydi. Fakat İranlıların kendilerini coşkulu bir biçimde Hazreti Muhammed'in manevi misyonunun, Hazreti Ali'nin ve onun soyundan gelenlerin şahsında aynen devam ettiğini ileri sürenlerin kampında buldukları zaman onları, Böyle bir seçimi yapmaya sürükleyen unsur, hiç de tek başına bu mistik eğilim değildi anlaşılan. Bilinçaltı, başka bir motivasyon daha var gibiydi işin içinde. Çünkü onlara göre, madem ki peygamberin meşru varisi ve halifesi Hazreti idi, o zaman önceki üç halifenin ve onların içinde de özellikle Hazreti Ömer'in, ki İran'ı fetheden de bu Hazreti Ömer'di, açıkça gasıp olmaları gerekirdi. Böylece İranlı yüksek sınıfların kalbinde Sasani İmparatorluğunun fatihine yönelen karşıt duygular ulusal bir kin halinde şimdi dinsel bir konteks içinde İran halkının benimsediği bu yeni dinin terimleri çevresinde kolayca dile getirilebiliyordu. Hazreti Ömer, Hazreti Ali ve oğulları Hasan ve Hüseyin'i ilahi bir takdir eseri olan halifelik hakkından yoksun bırakmış ve böylece Allah'ın iradesine karşı gelmişti. Öyleyse, Allah'ın iradesine itaat etmiş olmak için, Hazreti Ali'den yana çıkılması gerekirdi. Ulusal bir husumetin, dinsel bir doktrine dönüşmesi demekti bu. Şia doktrininin, İran'da revaç bulmasında, İran'ın Araplar tarafından fethedilmesine karşı, sessiz bir protesto tavrı sezmişimdir hep. Bu kanaatimi, İranların Hazreti Ömer'i, Hz. Ebu Bekir ve Hz. Osman'dan daha derin bir kinle anmaları da desteklemektedir. Doktriner açıdan, Hz. Ebu Bekir'in baş mütecaviz olarak görünmesi gerekirken, ikinci Halife Hz. Ömer'in böylesine şiddetli bir kine hedef olması, onun İran Fatihi olmasından ileri geliyor olmalı herhalde. Hz. Ali Soy'un'un İran'da öylesine büyük bir saygı ve tazimle anılmasının sebebi de buydu sanırım. Hz. Ali taraftarlığı, adeta Müslüman Araplara karşı İranların sembolik intikam harekatını temsil ediyordu. Gerçekte Şia doktrini İran'da da doğmamıştı ve öteki Müslüman beldelerde de Şii gruplar vardı. Fakat bu doktrinin hiçbir yerde, halkın duygu ve düşünceleri üzerinde İran'daki kadar derin ve kuşatıcı bir etki bırakmamıştı. İranlar, Hazreti Ali, Hasan ve Hüseyin'in ölümü için duydukları acıyı, Vurunup dövünerek açığa vurdukları zaman, sadece ehlibeytin Beyt'in uğradığı yıkım için ağlamıyorlar, fakat aynı zamanda kendileri için ve kaybolan o eski İran ihtişamı için de ağlıyorlardı adeta. Hüzünlü insanlardı şu İranlılar. İran'daki görünümlere de yansımıştı onların hüzünü. Uçsuz bucaksız, ekinsiz arazilere, ıssız dağ yollarına ve geçitlere, kerpiç evlerden oluşan dağınık köylere, Akşamları su kuyularına doğru kahverengi boz dalgalar halinde akan koyun sürülerine ardı arkası gelmeyen, verimsiz, neşvesiz, biteviye ve yavaş damlalar halinde sürüyordu şehirlerde hayat. Her şey düşsel bir örtü içinde kefenliydi sanki ve her yüz uyuşuk bir beklenti içindeydi. Cadde ve sokaklarda müzik adına bir şey işitilmiyordu. Bir akşam vakti, kervansarayda bir Tatar at uşağının türkü tutturduğunu işitse, insan elinde olmadan şaşkınlıkla kulak kabartırdı. Açıktan açığa yalnız dervişler şarkı söylerdi. Ve onlar da hep, Hz Ali, Hasan ve Hüseyin hakkındaki o trajik destanları okurlardı. Ölüm ve gözyaşlarıyla yoğrulmuş olan bu şarkılar, kesin bir şarap etkisi bırakırdı dinleyenlerin üzerinde. Bir hüzün korkusu. Fakat, istenerek ve neredeyse hırsla benimsenmiş bir hüzün korkusu okunuyordu bu insanların gözlerinde. Yaz akşamları, Tahran'da büyük kara ağaçların gölgesi altında, caddelerin iki yakası boyunca uzanan su kanallarının kenarında oturan erkekler, kadınlar görürsünüz. Orada öylece oturmuş, suyun akışını seyretmektedirler. Birbiriyle konuşmazlar, sadece suyun şırıltısını ve ağaçların hışırtısını dinlemektedirler. Ben onları gördüğüm zaman Davud'un mezmurunu hatırladım. Babil sularının kenarında, orada çöküp oturduk ve ağladık. Su kanallarının kıyısında büyük, sessiz ve garip kuşlar gibi oturmuş suların seyrine dalmışlardı. Yalnız kendilerine ait, yalnız kendilerini ilgilendiren uzak, çok uzak bir düşüncenin peşindelerdi sanki. Neyi bekliyorlardı ve niçin bekliyorlardı ve Davut okuyordu mezmorunu ve ihramlarımızı söğüt dallarına astık. Haydi Zeyt, gidelim. Ali Ağan'ın mektubunu cebime koydum ve dostum Ez veda edip ayrılmak üzere doğruldum. Fakat dostum başını sallayarak, Yo kardeşim, müsaade et de Zeyt biraz benimle kalsın. Bunca zaman buralardan uzakta başınızdan neler geçti. Sen anlatmadın. Bırak da bari Zeyd anlatsın. Yoksa bu dostunun senin başına gelenleri artık aldırmadığını mı düşünüyorsun? Medine'nin dolambaçlı sokaklarında yürüyorum. İkindi gölgesine gömülü taş duvarlar, yan yana iki insanın geçemeyeceği kadar daracık geçitler ve geçitleri daha da darlaştıran cumbalar, balkonlar. Bu her şeyin birbirine alabildiğine yakın, adeta burun buruna olduğu sokaklarda yürüyor Ve bir süre sonra kendimi bundan aşağı yukarı bir yüzyıl önce bir Türk bilgini tarafından yaptırılmış olan gri taş CPL kütüphanenin önünde buluyorum. Avluda kapının dövme bronz kafesi ardında davet edici bir sessizlik var. Taş döşeli iç avluyu adımlayıp avlunun ortasında kıpırtısız dallarıyla dikilip duran tek ağacın altından geçiyor ve içinde cam mahfazalı kitapların sıralandığı kubbeli salona giriyorum. İçlerinde dünyaca tanınmış en değerli nüshaların da bulunduğu binlerce el yazması kitap. İslami kültüre dünkü ihtişamını, bir rüzgar gibi gelip geçen ihtişamını kazandıran kitaplar bunlar. Taş baskılı, deril ciltleri içinde bu kitaplara bakarken, Müslümanların dünüyle bugünü arasındaki uçurum, tepeme ağır bir darbe yemişim gibi sarsıyor beni. Neyin var oğlum? Neden öyle birden yüzünün rengi değişti? Sesin geldiği tarafa doğru döndüm ve cumbalardan birinde, halının üzerinde bağdaş kurmuş oturan ve dizlerinin üzerinde kocaman bir kitap tutan dostum Şeyh Abdullah İbni Bulayhid'in ufak tefek karaltısını gördüm. Sıcak bir tebessümle göz kırparak, keskin, alaycı bakışlarla beni selamlarken uzanıp alnımdan öptü ve yanına oturdum. Belli bazı konularda Vehhabilere özgü doktriner katılıklarına rağmen, Şeyh Abdullah İbni Bulaid, Necid ulemasının en büyüğüdür. Ve benim Müslüman ülkelerde tanıdığım en cins kafalardan, en kayda değer şahsiyetlerden biridir. Onun gösterdiği dostluk ve yakınlığın, Arabistan'daki hayatımın kolaylık ve hoşnutluk içinde geçmesinde büyük bir rolü olmuştur. Çünkü onun sözü, Kral dışında başka herkesten daha geçerlidir İbn-i Suud'un ülkesinde. Elindeki kitabı hafifçe çarparak kapatıyor ve beni kendisine doğru çekerek araştırıcı bakışlarla süzüyor beni. Biz Müslümanlar bunları bırakıp da, diye cevap veriyorum, raflardaki kitapları işaret ederek. Bugünkü sefalet ve geriliğe nasıl saplandık? Bunu düşünüyordum şeyhim. Ne ekersek onu biçeriz oğlum, diyor yaşlı adam. Bir zamanlar büyüktük ve bizi büyük kılan da İslam'dı. Kelimetullah'ın taşıyıcılarıydık. Ona bağlı kaldığımız sürece kalplerimiz ilham doluydu. Zihinlerimiz aydınlıktı. Fakat ne zaman ki Allahu u bizleri hangi amaçlar için seçtiğini unuttuk, işte o zaman tepeden aşağı düşmeye başladık. Evet, bunlardan çok uzaklaştık, diye devam ediyor sözlerine kitapları göstererek. Uzaklaştık. Çünkü bundan 14 asır önce peygamberin Allah'ın selam ve rahmeti onun üzerine olsun, bize öğrettiği irfandan uzaklaştık. Bir süre sustuktan sonra soruyor. Peki söyle bakalım. Çalışmaların nasıl gidiyor? İlk dönem İslam tarihi üzerine bir araştırma yaptığımı biliyor şey. İtiraf edeyim ki peki gitmiyor şeyim. Bir türlü huzur bulamıyorum içimde. Ve bunun sebebini de bilmiyorum. Ve bunun için de bir süredir çareyi çölde dolaşmakta.